Evet, Şehid ve Rakib. Allah azze ve celalinin Allah şehittir. El şehittir, Rakib'tir. El Şehid ismi kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde zikrediyor Allah azze ve Celle Buruç Suresi 9. ayet-i kerimesinde Vallahu ala kulli şey'in Şehit Allah her şeye şahittir. Yine Allah azze ve Celle Nisa Suresi 79. ayet-i kerimesinde ve kefe billahi şehide şahit olarak Allah azze ve celle yeter ve yine hac suresi 17. ayeti kerimesinde Allah azze ve celle inallah yefsilu beynehum kıyame Allah azze ve celle kıyamet günü onların arasını ayıracak inallah ala şeyin şehid Allah azze ve celle her şeyi görendir, şahit olandır. Er-Rakib kelimesi ise Allah Azze ve Celle'nin Er-Rakib ismi Kur'an-ı Kerim'de üç yerde zikrediyor. Allah Subhanahu ve Teala. Ve bunlardan bir tanesi de şehit ismiyle birlikte zikrediyor. Allah Azze ve Celle Nisa suresi birinci kelimesinde kerimesinde İnnallâhe kana aleykum rakibâ. Allah Azze ve Celle sizin üzerinize koruyup gözetendir, rakiptir. Yine Allah Azze ve Celle Ahzab suresi